Geğerin Geleceği. Hazırlayanlar: Büşra Yar ve Uygar Özeski. Merhaba. İkizköy Çevre Komitesi kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik yeni bir açıklama yaptı. Açıklama yapmanın zorunlu bir hal aldığını vurgulayan İkizköy Çevre Komitesi, Yeniköy ve Kemerköy termik santralleri cephesinde yeni bir şey yok diyerek kamuoyuna seslendi. İkizköy Çevre Komitesi'nin basın açıklamasında kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar sürdürülüyor. Çok sayıda tanınmış gazeteci ve televizyoncuyu Kemerköy Termik Santrali'ne götürerek ne kadar çevreci bir tesis işlettiklerini gösterip gerçekleri gizleyen bir takım bilgileri medyada dolaşıma sokuyorlar. Şirket Genel Müdürü tarafından yapılan açıklamalarda 270 milyon euroluk bir yatırımla Termik santralin ve babaca gazı arıtma tesislerinin iyileştirildiği bu projeyle kükürt dioksit, azot oksit ve toz emisyonları hali hazırdaki mevcut sınır değerlerine ulaştı, hatta bunların da altına düştüğü iddia ediliyor. Oysa Makine Mühendisi Odası'nın Mayıs 2022 tarihli Türkiye'nin enerji görünümü 2022 çalışmasına göre toplam 5 üniteden oluşan bu santrallerin sadece 2 ünitesi rehabilite edilmiş durumda Her iki santralde de toz filtresi ve baca gazı kükürt arıtma tesisi var ancak iyileştirilmesi gerekiyor. İki santralde de tamamlanmamış azot arıtma tesisi yok. Kömürün gerçek bedeli Muğla raporu kapsamında yapılan bir modelleme çalışmasına göre bu santrallerin baca gazı arıtma tesisleri Avrupa Birliği'nin mevcut en iyi tekniklerine göre iyileştirilse bile 2043'e kadar 5300 insanın erken ölümüne yol açacak. Bir başka önemli nokta ise bu arıtma tesislerinin anne karnındaki bebeklerde ve çocuklarda sinir sistemi ve beyinsel gelişimi olumsuz etkileyen otizm riski doğuran cıva gibi ağır metalleri tutamıyor olması. İşin hukuki boyutuna baktığımızda da bu iki santralin yatağın termik santraliyle birlikte yıllardır hukuksuzca çalıştırıldığı gerçeği karşımıza çıkıyor. Santrallerin kapatılması kararı önce 1996'da Aydın İdare Mahkemesi tarafından verildi. Danıştay da bu kararı onadı. Ancak dönemin hükümeti Bakanlar Kurulu kararıyla bu yargıyı çiğneyerek santralleri çalıştırmaya devam etti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2005'te verdiği ihlal kararı ile bu santrallerin hukuksuz çalıştığını ve kapatılması gerektiğini Türkiye Cumhuriyetine bildirdi. Neredeyse 20 yıldır uygulanmayan Ahim kararının yarattığı sonuçlar bugün Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin gündeminde ve takip ediliyor. Bu takip sürecinden hala çevreyi kirletmeye devam eden Yeniköy, Kemerköy ve Yatağan termik santrallerini kapatmadan çalışmaya devam eden Türkiye aleyhine bir karar daha çıkabilir. Peki ne yapmalı o zaman? Şirkete ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na sesleniyoruz. Mahkeme Bilirkişi raporuna göre YK Enerji'nin çalıştırmakta olduğu kömür sahalarında 2 yıllık kömür rezervi var. Bu iki yılda bu santralleri kapatmak için planlama yapın. Yeni maden sahası açmayın. Bir köyü daha binlerce dönüm tarım arazisiyle, 40 bin zeytin ağacı ile, 780 dönüm yaşlı ve doğal kızılçam ormanı ile kömür için yok etmeyin. İkizköy ve Akberen ormanını rahat bırakın dendi bu açıklamada. Ukrayna savaşı tüm dengeleri sarsarken Avrupa'daki enerji denklemini de yeniden şekillendiriyor. Kıta genelinde kömür ve nükleerden kaçışta başlığı çeken Almanya ne yazık ki geri adım attı. Hem de fosil yakıt karşıtı Yeşiller öncülüğünde. Almanya'daki enerji bir ulusal güvenlik sorunu haline gelirken Berlin yönetimi Ukrayna savaşının neden olduğu zorlukları aşabilmek için atıl durumdaki kömür santrallerinin yeniden çalışmasına izin verme kararı aldı. Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den oluşan trafik lambası koalisyonunun hazırladığı enerji güvenliği yasasındaki değişiklik önceki gün parlamento'da yani Bundestag'ta onaylandı. Buna göre yeşil enerji üretimi hızlandırılacak ve kömürle çalışan elektrik santrallerinin yeniden açılacağı belirtildi. Değişiklikte rüzgar türbinleri gibi yeşil enerjinin yaygınlaşması ise hızlandırılacak. Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi CDC tartışmalı yabani ot öldürücü ve tarım ilacı, ne çeşitli markalarda kullanılan glifosat maddesine ilişkin çalışma bulgularını sundu. Çalışma Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışmaya katılan çocuk ve yetişkinlerin %80'inin idrar örneklerinde adı kanserle anılan bu kimyasalı yani glifosata rastlandığı onu ortaya koydu. Bilim insanlarına göre bulgular tedirgin edici ve kaygı verici. Gironios'un haberine göre akademisyenler ve araştırmacılar uzun yıllardır inceledikleri idrar örneklerinde yüksek düzeyde herbisit yani lifosata rastladıkları bildiriliyordu. CDC tarafından yürütülen çalışmada Amerikan halkını yansıtacak 2310 kişiden idrar örneği alındı. Katılımcıların yaklaşık 3'te 1'i 6 ila 18 yaş arası çocuklardan oluştu. Bu örneklerden 1885'inde glifosat izine rastlandı. 2019'da glifosata maruz kalmanın Hoçkin olmayan lenf kanseri riskini arttırdığı ve yine aynı yıl insan idrallarında glifosatın bulunduğunu belgeleyen 19 çalışmanın değerlendirildiği makalelere imza atan bilim insanlarından biri olan Profesör Lyon Shepherd CDC'nin bulgularını şu şekilde değerlendirdi. Washington Üniversitesi Çevresel ve Mesleki Sağlık Bilimi Öğretim Üyesi olan Prof. Shepard araştırma ile birçok kişinin vücudunda lifosat bulunduğunun öğrenildiğini veriterek bunun son derece rahatsız edici olduğunu vurguladı. İklim krizine karşı ve doğa için hareketi geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.